Şimdiki parça İstanbullu grup Asafeytut'tan gelecek. Bildiğiniz üzere Asafeytut yıllar önce dağıldı. Fakat geçtiğimiz günlerde İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa'da konserler vermek üzere tekrar toplandılar. Bu turnede çalmadıkları bu parçayı şimdi ben de çalacağım. Tuva Biyan.